Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Esselatu vesselam muhammedin ve sahbihi ve Kardeşler bu haftaki Esma-ül dersinde göreceğimiz isim, Ettevvab. Ettevvab ismi, Allahu u mahsus isim olarak Kur'an-ı Kerim'de 11 ayette geçiyor. Ve bunların 9'unda da Errahim ismiyle birlikte zikrediliyor. Bunlardan birkaç tanesi mesela Bakara Suresi 37. ayet. Fettekka Adem Rabbihi kelimatin fete ve aleyhi innehu vettavabur <gülüyor> rahim. Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı da Allah onun tevbesini kabul etti. Muhakkak ki o tevvaptır, Rahim'dir. Bir başka ayet Bakara Suresi 128. Vetub <gülüyor> aleyna Bizim tevvemizi kabul et.'' İnneke ente tevvabur rahim. Şüphesiz ki sen tevvap'sın, rahim'sin. Hucurat suresi 12. ayet. Vetekullahu Allah'tan sakının. Korkun. İnallaha tevvabur rahim. Muhakkak ki Allah tevvaptır, rahimdir gibi. Rahim isminin dışında bir ayette Hakim ismiyle birlikte zikrediliyor. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin başlarıyla sonlarıyla yürele ilintilidir, alakalıdır. İlintisiz cümleler yayına gelmez. Mesela Allahu Teala "Vetûb aleyna, bizim tövemizi kabul et." demişse, ondan sonra gelen cümle de orayla alakalıdır. O yüzden "İnneke entet tevvabur rahîm" cümlesini Bunun gibi "Hattekullah", Allah'tan sakının Niye? innallaha Allaha tevvabur Çünkü Allah tevvaptır. Çokça tövbeleri kabul eder ve Rahimdir, merhametlidir. Sakının ki tevab, tevbe ettiğiniz zaman tevbenizi kabul eder. Rahim, siz sakınırsan size merhamet eder, acır, şefkat gösterir. Bunun gibi başka ayet, mesela Nur suresinde 10. ayet, diyor ki Allah-u Teala, وَلَوْلَا Fadlullahi Aleikum ve Rahmetuhu." Şayet Allah'ın fazlı lütfu ve rahmeti, merhameti sizin üzerinize olmasaydı, çünkü Allah hakim ve Allah tevab ve hakim olmasaydı, yani tevvelere çokça kabul eden ve hakim, hikmet sahibi olmasaydı, ne olurdu? Vay sizin halinize demektedir Allah-u Teala bu ayette. Bir başka ayette de gene bir böyle ilinti kurabilecek iki cümle yan yana gelecek. Nasıl? Suresi'nin üçüncü ayeti. Fesbbihi hamdi Rabbi kestagfirhu. Rabbinin ile onu tesbih et ve ona istiğfar et. Ondan mağfiret dile. İnnehu kâne tevvâba. <gülüyor> Muhakkak ki o tevvaptır Yani tevbeleri çokça kabul edendir. Kur'an ilimleri hakkında koca koca kitaplar yazmıştır. Kur'an'da hangi ilimler vardır? Mantuğu mefhumu, nâsıhe menzuhu mecazi, hakikisi, yani böyle ciltler dolusu kitaplar yazılmıştır. Onlardan birisi de Kur'an'ın ayetlerinin öncesiyle sonrasıyla ilişkisi, ayetlerin ilk cümlesiyle son cümlelerin ilişkisidir. Bunlar hep tek tek incelenir. İlim ehli tarafından alimler tarafından. Yani Allahu Teala bir ayetin sonunda bir ismini değerli yüce ismini zikretmişse, ondan önceki cümleyle oradaki hükümlerle alakalıdır linsi vardır ondan dolayı zikretmiştir. Yoksa öylesine bir ismini zikretmez. Öylesine bir şey yapmaz. Et ismi tabe yetûb'dan türeme bir isim. Ne demek tabe? Dönmek. dönmek demek. Dönmek. Gittiği yoldan vazgeçmek, geri dönmek. Yetûb'un muzarisi tayib. Et tayipse o işi yapan demek. Dönen demek. Dönme işini yapan. Bu işleri çokça yaparsa, sık yaparsa onun ismi Tevvab'dır. Çokça yapan, çokça dönen demek. Sözlük manası. Allahu Teala için kullanıldı mı Tevvab ismi sözlük manasından bahsediyoruz. Çokça cezalandırmaktan, azaplandırmaktan dönen manasına gelir. Mübalaga yani bir işi çokça yapan ne gibi? Gaffar gibi mesela. Tekrarlı yapma. Bir seferde defalarca yapma. Devam etme. Sürekli devam etme manası ifade eden bir kalıp bu. Tevvab. Settar da bu babtan. Allahu Teala kendisi için <gülüyor> kabulü tevbe diyor. Yani tevbeyi kabul eden manasına. Bu ise kulun yanlış yoldayken dönüşünü kabul eden, reddetmeyen, onun yüzüsü bırakmayan manasına. Allahu Teala hakkındaki manası ise Tevvab isminin İmam Taberi tefsirinde diyor ki Tevvab'dır, Rahim'dir ismini açıklarken Allah Azze ve Celle kendisine tevbe edenlerin tövbesini kabul eden geçmişte işlediği masiyetin ardından itaatine geri dönmesi sebebiyle cezalandırmayı terk edendir diyor. Biz bu tevvab ismini zaten genelde olan manasıyla kullanıyoruz. Ama kullandığımız manaya biraz kısır. Sadece Tevbe eden kulun tevbesini kabul eden olarak biliyoruz. Ancak bu biraz daha geniş kapsamlı. Onu inşallah bu derste göreceğiz. Yani sadece tevbeden kulun tevbesini kabul etmiyor. Tevvab isminin içerisinde başka manalar da var. Onu da inşallah göreceğiz. İmam rahime Allah da burada bizim anladığımız manada tefsir etmiş. Kul isyandan itaate döndü mü Allah-u Teala onun isyandan itaate dönüşünü kabul eder ve isyanın <gülüyor> sebebiyle hak ettiği cezadan vazgeçer. Cezalandırmaktan döner, vazgeçer. Manasındadır diyor. Ona öfkelenmiştir. Öfkesinden rızaya döner, razı oluşa döner. Cezayı hak etmiştir, cezalandıracaktır. Affa döner, aff yoluna gitmiştir. O manada kullanılır diyor. Ettevvab ismi için. İmam Zeccaci'de Rahimahullahi, İçtikagu Esmaillahi isimli kitapta Tevab ismini açıklarken diyor ki kullarının tevbesini çokça kabul ettiği için mübalağın sigasında gelmiştir. Öyle ki fiil herhangi bir cezayı gerektirecek isyan türü işler gerek sözlü olsun gerek bedeni olsun gerek kalbi olsun bazı işler bazı fiiller kullardan peşi sıra birbiri arkasında sürekli cereyan eder aynı zamanda tüm kullardan cereyan eder olur. Allah o kullardan vazgeçenlerden vazgeçer. Cezalandırmayı onlardan kaldırır. Onların bu tevbesini kabul eder diyor. Bundan dolayı tevvab mübalege siyasıyla yani çokça yapan, çokça dönen. Neden dönen? Cezalandırmaktan dönen. Azaplandırmaktan dönen. Öfkelenmekten dönen manasındadır. Allahu u Teala için manası diyor. Tevvab çokça dönen. Bu hem kul için mümkün hem Rahman için mümkün. Kul, tubtu ileyke keder Allahu Teala. Ya tuptu ile Allah, Allah'a tevbe ettim der. Yani isyan yolundan Allah'a <gülüyor> giden yola döndüm der. <gülüyor> Allahu Teala da cevap olarak Kur'an-ı Kerim'de zikreder, hadislerde de gelir. Tevbe Allahu Aleyh. Yani Allah onun tevbesini kabul etti. Dönüşünü kabul etti. O da onun dönüşüne uygun olarak onu cezalandırmaktan döndü. Ona kızmaktan döndü. Rıza'ya döndü mani alanını kullanmış. Yani buradan ne anladık şimdi? Tevbe, Tabe, ta'ip, Tevvab isimleri hem kul için geçerlidir hem Allah için geçerlidir. Kul için kullandığımız zaman mesela Tevvab kul demek ne demek? Çokça hatadan dönen, çok kusurlardan çok çokça vazgeçen demek. Tevvab kul. Tevvab Allah için kullanırsa kulların tevbesini kabul eden, affeden kızdığı zaman kızgınlığını tekrar razı oluşa döndüren demek. Evet. İmam Sadi Rahimullah da tefsirinde şöyle söylüyor. İbni Kayyum Rahimullah'ın Tevvab ismini izah etmesini şerh ederek. izah ederek diyor ki Allah'ın Tevvab oluşu sadece kulun tevbesini kabul etmekle sınırlı değildir. Tevbenin tamamını kuşatmaktadır. Çünkü Kulun tevbe etmeye muvaffak olması bile allah Teala'nın dilemesi hata işler, o hatalı ısrar eder. Tevbe etmesi gereken, vazgeçmesi gereken, bunun hata olduğu kendisine izah edilen birçok sebeplerle karşılaşır, ikazlarla karşılaşır, nasihatlerle karşılaşır, dönmez. Ta ki Allah onu dönmeye, vazgeçmeye, pişman olmayan muvaffak kılıncaya kadar. Kalpte etki Allah dediği zaman sağlanır. Ve allah Teala hikmeti gereği yapar bu etkiyi. Bize nasıl şey? Şu hadis gereği. Bütün kulların kalbi Allah'ın iki parmağının arasında diyor evet. Resulullah sallallahu evet. aleyhi ve sellem. Dilediği gibi övürü çevirir. Evet. Bakarsın ki bir kalp şimdi isyandadır, az sonra itaat edinler. Şimdi itaat edilir, az sonra isyana döner. Ama allah Teala bunu hikmetsiz yapmaz, sebepsiz yapmaz. Zulmen, zorlayarak, cebrederek yapmaz. Neyle yapar? Kulun tercihlerine göre yapar. Çünkü bütün fiillerin, yeryüzünün bütün fiillerin, eylemlerinin zaten yaratıcısı Allah-u Teala'dır. Hırsızın hırsızlık yapmasını da Allah-u Teala yaratır. İtaatkârın itaatin de Allah yaratır. Tüm fiilleri Allah-u Teala yaratmaz mı? Evet. Onları. Ama Allah hırsıza hırsızlığı cebretmez. Zorlamaz. Tevbeyi de zorlamaz. Vazgeçmeyi de zorlamaz. Kul kendi kesbiyle, kendi kazanımıyla yapar bunları. Yüzü irade. Evet, cüz-i irade. Neticede bu cüz-i irade de külli irade. Allahu Teala'nın dilemesine bağlıdır. Çünkü ve ma ne illa iye şa Allah diyor Allah. Yani Allah dilemeden siz dileyemezsiniz, isteyemez. Kader inancına girdik. Mecburen ister istemez. Her ne kadar kaderden konuşmamak gerekiyorsa da Basullahu Asalam yasaklıyor çok çok konuşmayı. Biz de çok konuşmamaya çalışıyoruz. Gerçi ama bazen bizi e, konuşmalar ders alıp götürüyor oraya. Yani isyankarın, isyanının sebebi Allah-u Teala'nın yaratması değildir. Kulun tercihidir. Ama kim yaratır? Allah-u Teala. Tevbekarın, tevbesi Allah'ın zorlaması değildir. Kulun tercihidir. Ama gene muvaffak olan Allah-u Teala. Yani o kalpleri çevirip de tevbeye yönlendiren Allah-u Teala. Buradaki gözettiği hikmet nedir? Yani açıklanan taraflar biliyoruz. Evet. Açıklanan taraf Kulun vazgeçmesi, pişmanlık duyması, kalbinin efendim isyandan itaate yönelmesidir. Ama öyle insanlar var ki istediği hata var, kusurlar daha aşıyor, hala dönmüyor. Hani bir hadisi var ya, Resulullah S. S. S. S. diyor ki, insanlar maden gibidir, madenler gibidir. Ne demek maden? Her birisi değerli, farklı farklıdır. Kimisi demir madenidir, kimisi tunç madenidir, kimisi kümür madenidir, kimisi altın madenidir, kimisi kümüş madenidir. Farklı farklı farklıdır. Ama değerlidir. Maden değerli değil midir? Toprağın altında bulunur, değerlidir. Her birisi bir işe yarar. Bir fayda eder. Maslahat araçlarıdır madenler. Bu sebeple diyor ki cahiliyede değerli olan, üstün olan, İslam'da da üstün olur. Yeter ki İslam'ı fıkh etsin. Anlasın, anlasın. Dini anlasın. Her varlık bir kalite üzere yaratılmış. İnsanlar madenler gibi dedilerken Resulullah s.a.v. ona işaret ediyor. Yani her birisinin bir işe yaradı faydalı olduğu, fayda getirdiği bir taraflar vardır muhakkak. Allah bunu istemiyor okuldan. Ne istiyor? Bunlarla beraber imanı istiyor. Tercihe bağlı olan husus istiyor. Tercihe bağlı olan o iman oldu mu o zaman o kul değerli. O iman olmadı mı? Allah'ın yarattığı var zaten yani Onun yanında, o güzel hasletlerin yanında asıl olan hususu istiyor allah Teala. Ne? İmanı istiyor. gaybi iman. Görmeden müşahede etmeden izah edilen, anlatılanları yerine getireceksin. O zaman bu kula değer. <gülüyor> Yoksa Allahu Teala'nın yarattığıyla mesela iki eli varmış, iki kolu, iki ayağı varmış, iki gözü varmış, iki kulağı varmış, gözü çok keskinmiş. Övelecek bir tarafta değil ki Allah yarattı zaten. Senden değil bu hasret. Öbüründe çolak yarattı, kör yarattı veya kulağını hafif iştir yarattı. Bu onun kınanacağı bir şey mi? Yani bu ikisinin teraziye konulur, değerlendirilir bir hali mi bu? İkisini Allah-u Teala yarattı. Kimisinin kusuru az yaratıyor, kimisinin kusuru biraz zahir, açık yaratıyor. Onun hikmetidir. Ne zayıf olan, yaratılış olarak, kusurlu olan, kusurundan dolayı kınanır, ne kusursuz olan, eksiksiz olan, güzel olan, yaratılış olarak o övülür. Önemli olan, Allah'ın yarattığı hal değil, kulun sorulacağı. Bundan dolayı diyor ki Resulullah Allah sizin görünüşünüze, zahirinize ve yüzünüze bakmaz. Nereye bakar? Kalbere ve amellere bakar. Yani sen kalbini düzelttin mi, amellerini düzelttin mi ona bakar. Zaten öbürünü Allah yarattı. Sen istemeden yarattı. Sen bir şekil şemal sipariş vermeden yarattı. Buraya nereden geldik? Tekrar dönelim. Tevvâb ismini açıklarken İmam Sa'di, Rahimahullah. Kulun kalbi eğer tevbeye yöneliyorsa da bu Allahu Teala'dan. Tevbeye yöneldiğinde... Allah'ın lütfu keremiyle yöneldiği bir tevvab sıfatı devreye girdi Allah-u Teala. Sonra kul tevbe etti, onun tevbesini kabul etti. Tevbesinin sonunda bir de o işlediği kusurları, günahları sildi, bağışladı. Tevvab sıfatı kulun dönmesi, pişmanlık duyması ve geçmişte işlediklerinin bağışlanması cihetinden hep kulu kuşatmaktadır diyor. Ömsal-i Rahim Allah'ın söylediği İbn-i Kayım Rahim Allah'ın söylediği Burası önemli. Burası yanlaştırmalı. Kulun hatadan vazgeçiyor olması. Allah'ın tevbab isminin gereği kulun tevbesini Allah'ın kabullenmesi, onu yüzüsü bırakmaması, reddetmemesi. tevvab isminin bir gereği. Tevbe ettiği zaman onun tevbesini havada bırakmaması, tevbe ettiği günahı ondan silmesi, bağışlaması yine tevbab isminin Üçüncü etkisi. Bu üç halin hepsinde de Allah-u Teala'nın Tevvab ismi devrede. Peki Allah niye Tevvab'dır? Niye Taib değil de Tevvab? Çünkü aynı kuldan çokça hatalar oluyor. O hataların tebeleri çok oluyor. Onları kabul ediyor. Başka kullar da böyle. Yani Allah'ın Tevvab sıfatı devamlı vuku bulduğu için Tevbeleri kabul edişi hatta insanların hatalardan vazgeçmelerine Onların muvaffak kılmaları sürekli. Kulağın tevbelerini yani kabul etmesi sürekli. Bu tevbe ettikleri onları affetmesi sürekli devamlı olduğu için Allah kendisini böyle vasıveriyor. Tevvab ne demekti tevvab? Geri dönüşü, vazgeçmeyi çokça kabul edenler. Tevvab ismi. Tevbe ne? Dönmek. Tevvab da döneni çokça kabul eden. Allahu Teala tevbeden kabul ediyor da bununla ne kastediliyor? Şimdi adamın birisi gelmiştir. Kapıyı yüzünüze çarpmıştır. Sizi kırmıştır, incitmiştir. Kovmuştur veya veya bir toplum içine sizi etmiştir. <gülüyor> ne yaptı otomatikman? Kalbiniz kırıldı değil mi? Evet. Öfkelendiniz. Gazaplandınız. Yani imkan olsa ondan intikam alacaksınız. Yüreğiniz vermiyorsa kırıldınız. Siz döndünüz arkanız giderken koştu arkandan yetişti. Kucakladı, sarıldı. Özür diledi. İşte bu döndü şimdi. Üzme. Hakaret etme, tahkir etme, işinden döndü. Onun tevbesi. Size bunu kabul ettiniz. O kırgınlığı kaldırdın. İşte bu iki insan arasında bu kul bulacak. Tevbe eden ve tebeyi kabul eden. Dönen ve dönüşü kabul eden iştir. Hı hı. Bu kul Allah arasında olduğu zaman günah cihetinden oluyor. Kul hatasından günahından vazgeçiyor. Pişmanlık duyuyor. Allah-u Teala bu pişmanlığını kabul ediyor. O pişmanlık olmadan önceki istediği hatayı da bu pişmanlığıyla beraber bağışlıyor, siliyor. Tevab ismini iman etmenin etkileri nelerdir o zaman bu konu anlaşılmışsa? Birincisi tevdeyi pişmanlığı kabul edip pişmanlıktan önceki kusuru görmezden gelen, yok kabul eden sevilmez mi? Elbette ki muhabbet ve sevilme onun en doğal hakkıdır. Kardeşler önce çokça hatalar işliyoruz. Biz hata işleriz. Biz kusur işleriz. Önemli olan bu kusurda ısrarcı olmamaktır, vazgeçmek bu hali bilen bir kul nefsini uydu ortam bunu gerektirdi efendim gaflete daldı bir şekilde bir hata yaptı yani bir kusur işledi. Allahu Teala'nın günahlar yazan meleğine bir sebep oluşturdu. Sonra Allah'ı hatırladı. Ne yaptım eyvah dedi vazgeçti. Bu vazgeçmesini kim sağladı? Allah ın. Allah ona muvaffak kılmasaydı ne yapacaktı? Ve gurur yapacaktı, kibir yapacaktı. Değil mi? Şeytan insanlar nasıl aldatıyor? Böyle aldatmıyor mu? Akla gelmeyecektir. Kendisini <gülüyor> haklı görecektir. Yok mu böyle insanlar etrafınızda? <gülüyor> o kadar çok değil Bakıyorsun ki ya bu adamın yaptığı yüzde yüz hata. Yüzde yüz kusurlu. Ama bakıyorsun ki bu adam şeytanın koltuna koltuğuna girmiş. Ya sen haklısın diyor. O da şunu yapmasaydı diyor. Hatalı olduğunu biliyor. Şeytan bir başka bakış açısı göstermiş ona. O bakış açısından bakıyor. Cık, yok. O hatalıdır. E Sen hata hatan, bir hata değil, olması gereken bir şeydi diyor, örtüyor. Şimdi böyle insan da var karşınıza, yok bu olmaması lazım, bu, bu benim gibi kula yakışmayan bir hal diyor vazgeçiyor. Yani Allahu Teala kulu tevbe etmeye muvaffak kılıyor, dönmeye. O hatanın hata olduğunu anlayıp dönmeye, pişmanlık göstermeye muvaffak kılıyor. Ondan sonra onun bu tevbesini kabul ediyor, onu ortada bırakmıyor. Ne masa gör. defol git demiyor. Yok mu insanlardan böyleleri? Bir hatası var, bu hatasından vazgeçmiş, özür dilerim kardeşim, kusura bakma bir hata ettim diyor, defol git diyor. Sen de bu dünyada vermişim bitti diyor, yüz çeviriyorlar diyor, yok mu böyle insanlar? Var. allah Teala bu şekilde davranmıyor kuluna, yani tevbe edeni yüzüstü bırakmıyor, tevbesini kabul ediyor, özrü kabul ediyor. Sonra da gene insanlardan örnek vereceğim, hata yapmış, hatasından dolayı özür dilemiş, o hata yapılan kimse de bu özrü kabul etmiş ama bu özürden önce işlediği kusuru kalbinden silip, söküp atamıyor. Hangi fırsat olursa olsun aklına geliyor ve onun yüzüne vuruyor. Affetti ama silmedi o hatayı. Var mı böyle insanlar? Sen zamanında şöyle de yaptıydın diye habire yüzüne vuruyor, habire yüzüne vuruyor. Veya gıyabında konuştu. Ahmet benden özür diledi ama benim kalbim doğurmaz. Bu öyle duruyor. O hatası hala aklımdan gitmiyor. Diyor. Allahu Allah Teala bunu yapmıyor. Allah Tebiye muvaffak kılıyor bir. Tevbe zaman tevbesini kabul ediyor iki. Tevbe ettiğinde tevbe etmesini gerektirecek kusuru yok kabul ediyor. Siliyor. Sen tevbeden önce bu hata yapmıştın demiyor bir zaman Allahu Allahü Teala'nın tevvaab buluşunun bu üç etkisi birbirleri devamlı ilişkili devamlı. Kesintisiz yani. Ona hamdü sana alar olsun. Ne büyük bir Rabbimiz var. Kulu tevbeye muvaffak kalıyor. Tevbesini kabul ediyor, yüz bırakmıyor. Tevbe ettiği zaman o tevbeyi gerektirecek kusurunu affediyor, siliyor. Ve bundan çok seviniyor. Bu sevinci peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle fasih, açık bir örnekle örneklendiriyor ki ne zaman okusa insanın böyle gönlü ferahlıyor elhamdülillah. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muharib-i Müslim hadisi. Kul Tevbe ettiği zaman, kulun tevbesinden Allah-u Teala çok büyük bir sevinç duyar. Onun sevinci bir misal anlatıyor. O misaldeki insanın sevincinden daha büyüktür, daha çoktur. Yolcu, devesinin sırtına yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini çöldeki seferi boyunca kendisine lazım olacak şeyini yüklemiş sırtına. O devesiyle yolculuk yaparken yorulmuş, istirahat ihtiyacı hissediyor. Bir gölge buluyor, uzanıyor, uzanınca küt diye göz gidiyor. Uyuyor diyor. Uyandığında bir bakıyor ki kendisi için hayat mümmat meselesi mevzu. Deve yok. Çölün ortasında yiyeceği de orada, içeceği de orada giyeceği de orada, belki silahı da orada yanında. Ama şu an hiçbir şey yok. Binit de yok. Yani ne yürüyerek o çölü aşabilir, ne de o çölün vahşi hayvanlarından kendisini koruyabilir. Ne de o çölün soğuğundan <gülüyor> güvence dolabilir. Sıcağından hiçbir şeyden güvence dolamaz. Nasıl karnını doyuracak? Neyle karnını doyuracak? Meyve sebze yok ki yesin. Efendim da çağlayanlar yok ki susuzluğuna gidersin. Can havliyle oraya koşturuyor, buraya koşturuyor, eve yarıyor, sağa sola artık bir zaman sonra dermansız kalıyor. Ümidini kesiyor. Diyor ki artık burada benim için şu an gözüken tek bir şey var. Ölüm. Ölümden başka bir çıkış yolu yok diyor. Bu halde kurtulamam. Ölüm ümitsizliği içinde. de Buruyor kafasını, uyuyor. Gözümü kapatayım, öleyim istiyor. Çünkü başka bir kurtuluş yolu yok. Biraz sonra bir uyanıyor bakıyor ki deve baş yüzünden. Gelmiş deve. O sağa sola koşturdu, saatlerce aradığı deve, çıkmış gelmiş. Öyle bir sevinç, öyle bir mutluluk, haz alıyor ki o halden sarlıyor devenin boynuna. Allah-u Teala'ya hamd etmek için diyor ki, sen benim kulumsun, ben senin Rabbin'im diyor. Dili dolaşıyor. Karıştırıyor. Heyecandan. Sevinçten. Yani ona hamd edecek ya. Allah'ım sen Rabb'sin. Ben de senin aciz bir kulun diyeceğine tam tersini söylüyor. Sen kulsun ben de senin Rabb'inim diyor. Sevincinden. Bu kulun sevinceye düşünelim. Yani ne kadar sevinir bu? Az önce ölümden başka bir ihtimal yoktu kendisi için. Şu an artık ölüm aklına gelmiyor. Kendisini ölüm duygusuna sürükleyen bütün sebepler kayboldu. Onu hayata bağlayacak bütün sebepler çıktı geldi. İşte bu kulun o deveyi baş ucunda yayılır halde uyandığında bulduğu zamanki sevinci neyse o deve sahibinin Allah-u Teala'nın kulunun tevbesinden olan sevinci böyledir. Diyor. Bu kadar çok. Subhanallah. Kulun kalbini tevbeye yönlendiren Allah. Allah. Kulun tevbesini <gülüyor> kabul eden Allah. Allah. Kulun tevbesiyle geçmişini silen Allah. ve bundan bu kadar büyük sevinç duyan Allah. Rahim işte. Hani dedik ya dokuz tane ayette allah Teala Tevvab ismini Rahim ismini birlikte kullanıyor. Yani hem Tevvab zaten Rahim oluşundan dolayı Tevvab. Yani merhametli, çok şefkatli oluşundan dolayı Tevvab ona hamur sene alır. Birinci etkisi Tevvab ismine inanmanın ki Allah'ı sevmek, muhabbet etmek. İkincisi Allah Teala'ya günahlarımızdan dolayı derhal tevbe etmek. Kul oluşun ayrılmaz parçasıdır bu. Kul mutlaka hata eder, mutlaka kusur işler. Bazen bilerek yapar, bazen bilmeden yapar, bazen nefsini yemleyemediği için yapar, efendim gafletinden dolayı yapar. O zaman ne yapacak? Sadece ya tevbe Allah Teala'ya tevbe edecek ama. Allah tövbe edecek ama sadece Allahu <gülüyor> Allah Teala edecek. Ve huvellezî yaqbelut-tâbete an ibadi ve ya'fu 'an-seyyâti ve ya'lemu mâ taf'alûn. Diyor Allahu Teala. Şura Suresi 25. ayet. Diyor ki Allahu Teala o ibad kullarından tövbeyi kabul eden ve seyyâtın kırıkları affeden, silen ve sizin ne yaptığınızdan haberdar olandır diye bahsedecek. Tövbey kim kabul edebilir? Başkası kabul edebilir mi? Hayır yani kulun günahından vazgeçmesi işini kim kabul edip geçmesini silebilir? Allah. Sadece Allah. Galimenas'ına bir ayet. Ve meğfi illallah. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? Bu ayetler dışında tevbe bir ibadettir kardeşler. Namaz gibi, oruç gibi, yardım dilemek gibi, efendim sığınmak gibi, bağışlanma dilemek gibi bir ibadettir tövbe. Sadece Allahu Teala yaklaştır. Peki, başkasına tevbe yapan var mı? Çok. Hristiyanlar kime tevbe ediyorlar? Ne yapıyorlar? Günah Kiliseye gidiyorlar, günahlarını itiraf ediyorlar. O da Allah adına, İsa adına Aleyhisselam. <gülüyor> ne yapıyor onları? Bağışlıyor. Tevbe bir ibadettir dedik ya. Evet. Bu ibadet işi Hristiyanlarda nerede yapılıyor? Kilisede, Kilisede. kime karşı? Allah'a mı? Papazak. Peki sadece Hristiyanlardan mı var bu hata? Yok, Müslümanlar da yapıyorlar. Kime yapıyorlar? <gülüyor> Bazı insanlara yapıyorlar. Diyorlar ki tevbe vereceksin. İşlediğin günahtan tevbe vereceksin. Sonra sana şöyle şöyle ders vereceğiz. <gülüyor> Sonra da sen iyilerden olacaksın diyorlar. Bir Müslüman buradan otobüse biniyor. Bir yerlere gidiyor. Orada tevbe veriyor onların ifade sev vermek. Lugatteki ismi tevebe etmek. Tevbe ibadetini sunmak. Yani Hristiyan papazın Allahu Teala adına o Hristiyanlardan tevbe alması gibi oradaki insanlar da veya onun vekilleri de oradakilerin vekilleri de Müslümanlardan Allah adına tevbeyi kabul ediyorlar. Ve Allahu Teala diyor ki: Ya eyhelledeene amenu tuubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler Allah'a nasuh yani içten samimi bir tevbeyle tevbe edin diye emir veriyor. Biz Müslümanız. Bizim kitabımız Kur'an diyen insanlar Allah'a tevbe için birilerine el veriyorlar. Bir aracı koyuyorlar. Bir vesile yapıyorlar. İşte bunun o Hristiyan kiliselerinde yapılandan hiçbir farkı yok. Sadece şekil ve kıyafet yer değişmiş. Başka bir ismi yok. Kardeşler tevbenin bir merasime dönüştürülmesi veya bu Hristiyanların yaptığı gibi veya bu bazı Müslümanların yaptığı gibi birilerine ait yapılması, bazı ritüellere dönüştürülmesi uygun değil. Tevbe çünkü pişmanlıktır. Tevbe vazgeçmektir. Tevbe o hataya bir daha düşmeme azmidir. Bununla şunu kastediyorum. Şimdi bir insan bir e, hata işledi, toplum onu yadırgadı, azarladı, kınadı, vazgeçti. Bu yaptığı işten dolayı pişmanlık duyurdu. Buna da tövbe değil. İnsanlar için yapar bunu yaparsa. Bunu yapan kimse Allah'tan hiçbir karşılık görür mü? Göremez. Çünkü o insanlar için yaptı bunu. İnsanların kınamasından, cezalandırmasından, yadırgamasından korktuğu için yaptı. Eylem olarak tövbe midir değil midir? Hatadan vazgeçmek değil mi tövbe? Pişmanlık duymak değil midir? Evet. E, yaptı. Allah için yapmadı. İnsanlar için yaptı. İşte şirk dediğimiz şey bunun ta kendisi değil mi? Şirk Allah için yapmamız gereken bir şeyi Allah'ın dışında birbirlerine yapmak değil miydi? Dine sonradan sokulan ama içinde şirk barındıran bir iş. Bu işin ismi şirk. Şirk de bir işte bir başkasını Allah'a benzer yapmak, denk yapmak, ortak yapmak demek. Şimdi bir insan hata etti mi, hatasından vazgeçecekse, dönecekse pişmanlık duyacaksa bunu Allah için yaparsa onun ismi tevbedir. Kabul edilecek bir tevbedir. Allah için yapmazsa, insanlar için yaparsa veya başka bir menfaat için yaparsa bunun adı tevbe görünümü şirktir. Ortak koşmaktır. Bunu bir cemaat çatısı altında yaparsam da böyledir. Soy nesep devamı Vekili adına yapsan da böyledir. Ne yaparsan yap böyledir. Çünkü Allah Azze ve Celle kulların tevbesi için bir vesile koymadı, şeriat yapmadı. Mesela hiçbir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vesile yaparak Allahu Teala'ya tevbe etmedi. Peygamberimizin hayatı döneminde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir kimseden gel bana tevbe ver, gel benden el al demedi. Tevbet mesin istediği kullara tevbet etmesi gerektiğini hatırlattı. Nasıl yapacağını da öğretti. Git Allah'a tevbet dedi. Mesela bu işten vazgeç dedi. Hangi işse o kusur hata. Gel benden el al, gel bana tevbe ver, gel bende bu işi ortak yap demedi. Bundan sonra kim yapabilir bunu? Ama yapıyorlar. Hristiyanlar yapıyor. Müslümanların da bazıları yapıyor. Bu da içinde şirk olan bir attır. Ama şirk vardır şimdi. Buna davet eden. Bunu insanlara terkin eden insanlar şirke davet ediyorlar. Allah'a ortak koşmaya davet ediyorlar. Başka bir ismi yok bunun. Bunun başka bir ismi yok. Mesela gel Allah için iki namaz kalalım. Sonra da falanca için iki daha namaz kalalım diye bir insanla bu işin arasında fark yok. Gel Allah'a bir tane kurban adayalım, keselim diyen ile falanca devlet başkanı falan ile lider geldi. Onun önüne kurban keselim diyenle veya bu iş yapanın arasında fark yok. Aynı işi yapıyorlar. Eylem olarak farklı bir niyet ve yapılış tarzı olarak aynı şey var. Şirktir bu nizim. Yani ben Müslümanım demek ben namaz kılıyorum ben Allah'a iman ediyorum demekle insan şirkten kurtulamaz. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şirk karanlık bir gecede siyah bir kayanın üzerindeki siyah karıncanın yürüyüşünden daha gizlidir. Daha sessizdir. Düşünün şimdi bu öylesine söylemiş bir laf değil. Bir karıncanın yürüyüşünü bir insan duyabilir mi? Gece karanlı olursa ama beyaz bir kağıdın üzerinde yürürse iyi kötü belli olur. Siyah bir kağıt, siyah bir kaya olursa işte bundan daha gizlidir diyor şirk. Yani şirk Mekkeli müşriklerle beraber, Mekke'nin fethiyle beraber tarihe gömülüp kalmadı, kıyamete kadar devam edecek. Sadece Budistlerin Buda'nın karşısında yaptığı iş değil şirk. Müslümanların da her an düşebileceği bir hal bu. Bundan sakınmak için dini öğrenmek gerekir. Şirk nedir? Küfür nedir? Vidat nedir? İman nedir? İslam nedir? Bunu öğrenmek lazım. Bu tip binaları, bu tip yurtları, bu tip efendim dernekleri, vakıfları bunun için kullanmak lazım. İnsanlara öğretmeye vesile yapmak lazım. İnsanlardan para koparmak için veya daha büyük yerler açmak için veya insanlar gelsinler yesinler, yesinler efendim, bağışlarını yapsınlar diye bir geçim mekanizması yapmamak lazım. Burası tabii ki geçinecek. Tabii elektrik yakıyor, su akıyor, efendim, kirası oluyor, şu bu. Mutlaka bunun gideri olacaktır. Ama böyle yerlerin asıl hedefi insanlara dinlerini öğretmek olmalı ve öğretmeli. Dinlerini saçma sapan şeylerle donatarak da öğretmemeli. Kur'an ve sünnet saflığında öğretmeli. Temizliğinde, paklığında, fesihliğinde, açıklığında öğretmeli. Allah-u Teala bizleri onlardan yapsın. Azam azam azam. Yani dinini Allah'ın peygamberine indirdiği saflıkta, temizlikte, açıklıkta öğrenen, yaşayan, öğreten kullarından yapsın. Azrailcığım. Allah Allah'ın Tevvab ismine iman etmenin ikinci etkisi sadece Allahu Teala'ya tevbe etmek, işlediğin vazgeçmek ve ondan bu tevbenin kabul için istekte, talepte bulunmak gerekir demiştik. 3. etkisi de bu töveyi nasuh yapmak. Nasuh. Az önce ayet okudum bir daha okuyayım. Tahrim suresinde 8. ayet. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi tevbeten nasuha asara bikum eyukeffirankum seyyiatikum ve yukhlikum cenaten tecri min tahtiha elenhar ila ahire devam ediyor. Diyor ki orada Allahu Teala ey iman edenler Allah'a nasuh bir tövbe ile tövbe Tevbeten nasuha. Ne demek nasuh tövbe? Nasuh at nasihatten gelir. Yani Samimi, içten, kalpten gelerek, içten gelerek tevbe edin. Peki nasuh tevbe nasıl olur? Mantıkla da bulunur ama alimlerden izahıyla açıklayalım. Nasuh, samimi tevbe, içten gelen tevbe bir defa sadece için olacak. Başka bir hedef olmayacak, beklenti olmayacak. Maksat, insanların beğenisi veya bir dünya malını elde etme olmayacak. Ne olacak? Sadece Allah'ın azabından kurtarıcı, koruyucu olsun diye olacak. Bir, Allah için olacak. İki, zorlamayla olmayacak. Biri, sen zorlamayacak. Sen kendin içten gelerek yapacaksın. Kendi tercihinle olacak. Bunlar ön şartlar. Birincisi, Allah için yapacaksın. Yani tevbeden maksadın Allah'a kulluk olacak. Allah kuluna tevbe edin diyor. Ey iman edenler dedim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de arkasından çok önemli bir hitap, çok önemli bir hüküm geliyordur diyor alimler. Ya ey amen amenu dedim Allahu Teala hemen arkasından çok önemli bir şey geliyor demektir. Kulak kabart. Bırakın elinizdeki işleri güçleri. Çok önemli bir bilgi var, çok önemli bir husus var. Kulak kabartın. Allah sesleniyor size. Tubu ilallah. Allah'a tevbe edin. Tevben yönelin. Allah'a doğru yönelin. Vazgeçin istediğiniz hatalardan, kusurlardan. Nefsinizi zapt edin. Kemal altın alın. Kötü arkadaş ortamını terk edin. Kötü insanlarla birlikte olmayın. Cahilleri terk edin. Cahilliği terk edin. Allah'a yönelin. Allah'a doğru dönün. Nasıl? Tevbe tennasuhan. Nasuh bir tevbeyle. İçten, samimi bir tevbeyle. Bu ön iki şarttan sonra içten gelerek ve efendim Allah için olması şartıyla ön şartıyla bir bu işlediğin sususu terk et. Neymiş? Tevbenin birincisi bu işlediğin kusuru terk edeceksin. Yani kusuru hatayı işlerken mesela kötü insanlarla arkadaşlık yaparken namaz kılmazken içki içiyorken, kumar oynuyorken teve diyorum dedin mi bir defa onu hiç terk etmen lazım o iş. İki bu işten dolayı pişmanlık duyacaksın. Bu şartlar önemli. Her birimizin her daim gerekecek bunlar. Birincisi terk edeceksin demiştik. O işten vazgeçeceksin. İkincisi pişman olacaksın. Yani kalbin daraltacak seni. Bunu nasıl işledim ben diye. Üç. Aynı hataya düşmeme azim ve da olacaksın. Bak aynı hataya düşmeyeceksin değil. Düşmeme aziminde ve kararlılığında olacaksın. Tamam ben bu hata işliyorum da şimdi vazgeçeyim. Üç gün sonra bir hafta sonra veya şöyle bir durum olduğu zaman tekrar dönerim. Dedenimi bunun ismi Tevbe değil. Ben bu hatayla bir daha Allah'ın karşısına çıkmam diyeceksin. Dört, terk ettiğin veya işlediğin günahlardan dolayı telafi edilebilecek şeyleri telafi edip yerine getireceksin. Hak sahipliğine hakkını vereceksin. Telafi edeceksin. O kusurunu, açtığın zararı, ortaya çıkarttığın ziyanı telafi edeceksin. Gidereceksin. Tolere edeceksin. İşte bu iki tane ön şart dedik. O ibadetler için gerekli şart. Bu ibadetin içinde dört tane şart var. O zaman bunun ismi Nasuh Tevbe olur. Örneklendirelim şimdi. Bir insan sigara içiyor, İçki içiyor olabilir. Zina diyor olabilir. Kumar oynuyor olabilir. Namaz kılmıyor olabilir. Karşı cinsle flört yapıyor olabilir. Dar kıyafet giyiyor olabilir. Hanımlardan örtüsüne dikkat etmiyor olabilir. Veya dış kıyafetsiz dışarıya çıkıyor olabilir. Aramızda da var, dışarıda da var. Evet bunlardan herhangi birisini alalım. Ya öğrendi ki Allahu Teala bunu haram kılmıyor. Zaten biliyordu da önemsemiyordu belki de. O zaman ne yapmam lazım? Onu terk etmem lazım. Evet. O işlediğim neyse, kusur. sigara ise sigarayı bırakacak. İçkin ise içkinler <gülüyor> geçecek. Zina ise uzak duracak. <gülüyor> yani namaz terk ise namazını kılacak. Mesela dar kıyafet, tesettüre uymayan kıyafet giyiyorsa onu kaldıracak, bol, tesettüre uygun kıyafet giyecek gibi. Birincisi bu, o işlediği kusuru terk edecek. İkincisi, pişmanlık. bu işten dolayı pişmanlık duyacak, rahatsızlık duyacak, hoşnutsuz olacak. Kendisine yakıştırmayacak yani tabir edeceğiz. Üç, bir daha bu hatayı işlememe azim ve karanlıyor. Ben bir daha bu hatayı yapmam. Bu lanet olası şeyi bir daha içmem. Bu daracık kıyafetleri bir daha giymem. Bu dış kıyafeti evde bırakmayı, insanlara süslenme işine bir daha dönmem. Azminle kararlı olacak. Ve dördüncüsü, evet. bu yaptığı iş esnasında telafi etmesi gereken bir zarar ziyan olmuşsa, oluşmuşsa o zararı ziyanı telafi edecek. Hırsızlık Karşı yapsa edecek. o hırsızlık yaptığı, malını çaldığı kişinin malını hırsızlık iade edecek evet. veya zararını karşılayacak. Karşılığını verecek, değerini verecek. Veya biri birisi camını kırmızı camını taktıracak. İçki içmiş de birisine kalbini kırmışsa, korkutmuşsa onun gönlünü alacak. Sigara içmişse birisinin sağlığına zarar vermişse onu tolerecek, edecek, telafi edecek. Bunun gibi. işte bunlar olursa bu işin adı nedir? Mesuh tevbedir. Allah-u Teala böyle bir tevbe istiyor bizden. Telafi edilmesi mümkün olmayan bazı durumlarda olabilir. Yani telafi edilebilir ama şartlar ona mani olur. Mesela adam birisine boç takmışsındır. Malın mülkün olduğu halde borcunu ödememişsindir. Adam da öldü gitti. Nasıl ödeyeceksin o adama? Mirasçılarını arayacaksın. Bulacaksın. Onlarla helalleşeceksin. O borcu ödeyeceksin. Onlar da yok. Veya ulaşamadın imkan dahilinde değil. Var öyle insanlar. O zaman, o zaman ne yapacaksın? Onun adına borcun kadar alacaklı kimse adına tasaddukta bulunacak. Yani o para senden çıkacak. Ödemek istiyorsun. Ödemediğin için... Borcunu yerine getirmediğin için, eda etmediğin için pişmansın. Efendim, bir daha o hatayı düşünmeye kararlısın. Bu işten vazgeçtin ama gel gör ki ödemen gücünün hala yok. Veya vardı bir zaman sonra yok oldu. E, bu durumda ne yapacaksın? İmkan yok. İmkan olmayınca Allah'a tevbe edeceksin. Ve o alacak sahibi için bol bol istifa edeceksin, onun nehine onun dua edeceksin. Şimdi gelelim, tevbe sadece belli zamanlara mı hastır? Ve tebe yapsan olur, yapmasan olur türünde bir şey tebe kardeşler, kulun ömrünün her döneminde her kul için gerekli bir ibadet. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste oturuyor. Sahabe öyle söylüyor. Lütfen dikkatli dinleyin. Diyor ki sahabe-i Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle mecliste otururdu. İnsanların evine giderdi, insanlar onun evine gelirlerdi. Sokakta, bağda, bahçede otururlardı, mescitte otururlardı değil mi? Yolculuk yaparlar, seferlerde konaklarlar, diğer bazı yerlerde ağaç altlarında, şurada, burada meclis diyoruz biz buna. Yani birkaç kişi bir yerde oldum, bunun ismi meclistir. Böyle mecliste de, böyle durumlarda diyor ki sahabe, biz onun o meclisten kalkıncaya kadar yüz sefer şöyle dediğini sayardık diyor. Rabbi gıfirli ve Tub aleyye innek entet tevvabun gafur. Yüz sefer bunu söylermiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. ey Allah'ım beni Mağfiret et. Bağışla. Ufran neydi ufran? Örtmekti. Beni ört. Yani kusurlar, günahlarımı ört. Ve tüb aleyye. Benim tevbemi kabul et. Konumuzla alakalı. İnneke ente tevvâbul gafur Çünkü sen tevvâbsın. Tevbeler çok kabul edensin. Çok kusurlar, günahları örtensin. Bunu yüz sefer söylemiş Allah'ın Resulü. Bir mecliste sahabe bunu sayarmış. Peki soruyorum size. Resulullah ve Vesselam'ın Günahı mı var ki tevbe ediyor bağışlanmayı istiyor. Bundan dolayı başka delillerden dolayı diyor ki alimler her kul için ömrünün her anında tevbe gerekli bir ibadettir. Çünkü tevbe ettikçe kul eğer onun kusuru günahı varsa Allah bunu siler tevbesini kabul eder kusuru günahı yoksa hala tevbe ediyorsa onun derecesini yükseltir. Tevbe sadece günah işleyince iş yapılacak bir ibadet değil. Yani durup dururken insan tevbe Arap tüp aleyye Arapça <gülüyor> ifadesiyle Türkçe ifadesiyle Allah'ım sana tevbe ediyorum ona tevbe ediyorum. Lafızlarla söylenen şey eğer onun kusuru günahı varsa günah siliyor. Silmesine sebep oluyor allah, allah Teala için. Yoksa, yoksa onun derecesini Allah katında ona derece kazandırıyor. Bakın bir ayette diyor ki allah Teala Nur Suresi 31. ayette ve töbu ilallahi cemian eyühel mukminuna l'allekum tuflehun. Diyor ki ey iman edenler cemian toptan hepiniz siz Allah'a tövbe umulur ki felaha erersiniz kurtulursunuz. Yani kurtuluş ermenin yolu nereden geçiyor? Tövbeden evet. evet. geçiyor. Rabbigfirli ve tub aleyye inneke ente't-tevwabul gafur. Evet. Çokça, bolca yapılması gereken bir zikir özellikle de böyle meclisse. Herkese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gene bize öğrettiği Sübhanike Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahümme gfirli duasını, zikrini namazlarda hem rükularda hem secdelerde yapabiliriz. Yapardı çünkü kendisi. Onun secde ve ruku duaları sadece bize öğretilen tek bir lafızla sınırlı değildi. Sübhane Rabbil azim. Sübhani Rabbi'nin aile ailes sınırlı değildi. Onun dışında 7-8 tane, 10 tane lafızlarla farklı zikirler, tesbihatları vardı. Onlardan birisi de bu. Sübhani ke Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahümme gıfirli. Rukuda ve secdede. Vardır Hüsnü'nün üstünde de dua ve secde zikirlerine bakabilirsiniz. Bir başka hadis serifte diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, var mı? Diyor ki, vallahi yeminle söylüyorum. Vallahi le estağfirullahe Elbette ki ben Allah'a istiğfar ediyorum. Ve etubileyhi fil yevmi. Bir günde ona Allah'a istiğfar ediyorum ve ona tevbe ediyorum. Ne kadar? Ek sera min seb'ine 70 seferden daha fazla. Estağfirullahel azime ve etubileyhi lafızlarına. Genel toparlayıcı bir ifadedir. Estağfirullahel ve etubileyhi gibi lafızlarla ben 70 seferden daha fazla Allah'a istiğfar ediyor bana o tövbe ediyorum diyor. Kim? Yani geçmiş ve gelecek günler bağışlanmış olan Resulullah sabahı. Ona rağmen Ayşe validemiz diyor ki gece namazlarına kılıyormuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe validemizin evinde hücresinde diyor ki sabaha kadar namaz kıldı, gece namazı. Ayakları şişerdi. Yani namaz kılmaktan ayakları şişer bir peygamberin ümmetiyiz biz. Gece namazı farz namazı, değil, nafile namaz. Diyor ki ya Resulullah Allah senin geçmiş ve gelecek olanı bağışladığı halde ne bu diyor? Ne yapıyorsun sen? Ben çok şükreden bir kul olmayayım. Yani günahların silinmesi, bağışlanması yetmiyor peygambere. Ne yapsın? Şükretsin, şükreden bir kul olsun. E şimdi buradan bizim alacağımız hiçbir ders yok mu? Zaten bizim ne kadar olduğunu bilmediğimiz günahlarımız var. Ne kadar bağışlanıp bağışlanmadığından haberdar değiliz. Velev ki hepsi silinmiş olsa bile olması gereken yine çok şükreden ve Allah'a çokça tevbe edip mertebe kazanan bir kul olmak değil mi? O peygamber nerede? Evet. Allah'ın salatu ve onu düzenli olsun. Biz evet. neredeyiz? Hucurat suresinde diyor ki Allahu Teala yine bu tevbe ile alakalı وَمَلَّمْ يَتُبْ فَاُلَٰكِهُمُ الظَّالِمُونَ Bu da olayın başka bir bakış açısı şimdi. Her kim tevbe etmezse onlar zalimlerdir. Yani kendi kendine zulmedenlerdir. Dolayısıyla bizim tevbeyi bırakma hakkımız yok. Tevbeyi terk etme hakkımız yok. Çünkü tebeyi terk eden ne oluyormuş? Zalim. zalim oluyormuş. Niye bunun izahını yaparken diyor ki alimler bir kul Allah'ın hak, hakkını, hukukunu anlayamazsa, efendim, kendi kusurunu göremezse, amellerinin, afetlerinin, sıkıntılarını tanıyamazsa bu zaten zalim ta kendisidir. Şimdi tevbe etmeyen kimse Tevbeyi terk eden, vazgeçen kimse Allah'ın onun üzerindeki hakkını, hukukunu bilmiyordur. Amellerinin <gülüyor> yaptığı fiillerin afetini bilmiyordur. Kusurlarının farkında değildir tevbe etmiyordur. Bunun daha büyük zalim olur Daha açık zalim olur mu? وَمَلَّمِ يَتُبْ Allah Teala. Kim tevbe etmezse onlar zalimlerdir. O zaman kardeşler bizim de Allah'ın peygamberinin yoluna girerek onun bir ümmeti olarak Tevbeden vazgeçmememiz gerekir. Çünkü peygamberler bile vazgeçmemiştir tevbe etmekten. Biz de günahımız olsun olmasın, bildiğimiz hatamız olsun olmasın tevbeden vazgeçemeyiz. Hiç yoksa peygamberimiz Aleyhisselatü yoluna yolundan giderek günde 70 sefer, bir başka rivayette 100 sefer Allah'a tesbih ederek ve tevbe ederek O'na analım, O'na yönelelim. Çünkü bu derece kazandırmak için bir vesiledir. Agul gavl-i Saafiyullah en ve lekum ve ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente ve etöbü ileyk akhiru du'ana ya min